Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Ali İmran suresi 164 ila 200. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hakikaten Allah Müminlere büyük bir lütufta bulundu da, kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti, sünneti öğreten bir rasul gönderdi. Halbuki onlar, bundan önce hiç şüphesiz açık bir sapıklık içindeydiler. Bedir gazvesinde kafirlerin başına musibetin iki katını getirdiğimiz halde,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 savaşta ölen kardeş ve yakınlara hakkında eğer bize itaat edip Medine'de kalsalardı ölmezlerdi demişlerdi. Onlara de ki eğer doğru sözlüyseniz ölümü kendinizden geri çevirin. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Hem de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 O müminler, yara aldıktan sonra müşrikleri kovalayıp geri püskürtmek için Allah ve Resulünün çağrısına uyanlardır. İçlerinden iyilik yapanlar ve müttaki olanlar, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahtan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Onlar, Allah ve Resulüne bağlanmış öyle kimselerdi ki, halk kendilerine,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kendilerini İslam'a davet mektubuna karşı, Allah'a ihtiyaçları olmadığını kastederek, biz zenginiz demişti. Sonra, korkusundan inkar etti. Ama, bütün gizlilikleri bilen Allah, bunu Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, bu ayetle bildirmişti. İşte bu azap, kendi yaptığınız günahların karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah,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 Eğer doğru sözlüyseniz, niçin onları öldürdünüz? Yahudiler, Yahya aleyhisselamı, Şuayb aleyhisselamı ve Zekeriya aleyhisselamı öldürmüşler, Hazreti İsa aleyhisselamı da öldürmek istemişlerdi. Ey Resulüm! Şimdi onlar, senin nübüvvetini yalanlarlarsa, üzülme. Çünkü,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 Elbette sen, kimi ateşe sokarsan, şüphesiz onu aşağılık ve perişan edersin. Küfre, şirke ve asiliğe saparak, azabı hak etmiş salimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz! Gerçekten biz, Rabbinize inanın diye çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Ey Rabbimiz!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 tağutla hallediyorlardı. Bu ve benzeri ayeti kerimeler, aynı zamanda Allah'a imanla teslim olanların yapacağı dua ve niyaz şekillerini öğretmektedir. Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiğin sevabı ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Elbette sen sözünden asla dönmezsin derler. Bu ayetler Allah'a yapılacak duanın ilahi bir örneği ve ifadesidir. Caferi Sadık radıyallahu anh kim bir derde veya musibete giriftar olur veya olacağından endişe eder de 5 defa Rabbena derse Allah o kişiyi lütfu ile selamete çıkarır demiş ve sonra da ayetleri okumuştur. Hasanı Basri de bunu teyit eder.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 Mü'minlerin izleyecekleri hareket tarzını açıklamaktadır. Bu inanmayanların refahı, Pek kısa bir faydalanma ve eğlence. Sonra varacakları yer, Cehennemdir. O, ne kötü duraktır. Buradaki hitap, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında, Bütün müminleredir. Fakat,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 kendilerine indirilen kitaplara, Allah'a büyük bir saygı duyarak inanırlar. Onlar, Allah'ın ayetlerine az bir değere, dünyalık menfaate satmazlar. İşte onlara, Rableri katında mükafatlar vardır. Elbette Allah, hesabı çok çabuk görendir. Ey iman edenler! Nefsinizin arzularına, çeşitli zorluklara, her türlü düşmanlarınıza karşı dayanın, sabır ve sevat yarışına girin. murabit olun, nöbet halindeymiş gibi bekleyin, cihada hazırlıklı olun. Ve Allah'tan korkun, emirlerine uygun yaşayın ki, kurtuluşa eresiniz. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Ezülfurkan Kur'an-ı Kerim meali. Ali İmran suresi 164 ila 200. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul